Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد لله ala العالمين murselin. Muhammedin ve سيد ve محمد موعدي عالي وصحابي اجمعين. فيام رضى dersinden allah وجلنا كابادل الكات درسنا konuşurken geçen derste ilim sıfatını yapmıştık. Şimdi irade sıfatı beyan edilecek inşallah. عن صفاته. في درسنا عن صفاته. في درسنا عن صفاته. في درسنا Kainatı mürittir. Mürit irade sahibidir demek. Kainat mevcudat yani var olan, varlık sahasına çıkmış her şey demektir. Bunu önce bir mana e, versek iyi olacak. Manayı toptan vermeyince dağılıyor. Toptan mana verelim. Ondan sonra izaha geçelim. Daha e, bundan sonra öyle yapsak Keşke geriyi de öyle yapsaydık iyi olacaktı. Çünkü bir kelime üzerinde bazen tafsilat giriyor. Orada e, kelimenin ilerisi gerisi cümlelerin kopuyor. E, dinleyenler de belki... Bir tarafını dinler, bir tarafını dinlemez. O da sıkıntı çıkarır. Onun için evvela yukat e, manası itibariyle veriyorum. Ben ne شُبْهَا سَلَّ اللّهُ تَعَالَى مُرِيدٌ <لِلْكَائِنَات> Kainatı mürittir. Yani mürit irade sahibidir. Ne için? L l kainat. Kainat için. Kainat demek olmuş e, olan şeyler. Şu anda olmamış olan şeyler hakkında Allah'ın iradesi var mı? Bilemeyiz. Çünkü e, olmadan nasıl bileceğiz? Biz gaybı bilemeyiz. Allah'ın e taalim ma fi nefsi ve la alim ma fi nefsi şey benim içimde ne varsa bilirsin diyor. Resul-i salam Allahu'muza ben senin zatında olanları bilemem diyor. E peygamber böyle söylüyorsa biz ne bileceğiz Mevlani murad edecek. Ama olmuşsa bir şey murad etmiştir demekdir. Evet. Müdebbirul yöneticidir. tedbir sahibidir. tedbir burada Türkçedeki tedbiri, Türkçede ihtiyatlı Tedbirli adammaz Arapça da o değil. Tedbir yönetim demektir. Yöneticidir lil e, hadisat. E, sonradan yaratılan e, şeylerin tamamını e, yöneticidir. Yani bir şey mevcutsa ve mahluksa ve şu anda var ise onu yöneten ancak allah Teala'dır. Aman işte senin efendim müdürü vardı, amiri vardı, memuru var geç hikaye. Hep işi Mevla bağlıdır. mevlane murad ederse onu yaptırır onu yaratır. Felâ yeciri işte asla cereyan edemez. Nerede? Fil mülki, mülk aleminde. Mülk yani bizim gördüğümüz alemler. Göklerden, yerlerden, dağlardan, taşlardan. Vel melekut, melekut aleminde. Melekut büyük mülk demektir. Yani şöyle diyelim mülk alemi süfli. Yani bu aşağı alem bizim de gözümüzde görebildiğimiz alemler. Melekut alemi ulvi. Bir şey gökler, göklerin arkaları, ikinci kat, üçüncü kat samalar. Daha biz Birinci katı bile göremiyoruz. Yıldızları bile göremiyoruz da doğru düzür işte öyle bir şey parlıyor orada diye görüyoruz yani. Eee 13 üst yukarı alemde, ve aşağı alemde mülk ve melekütün tabi çok izahlarını geride yapmıştım ama kısacası budur. Cerian edemez. Cerian edemez demek meydana gelemez demek. Ne kaleylun az bir şey de meydana gelemez. Evkeziyrun çok bir şey de meydana gelemez. Sagayrun küçük bir şey de evkebiyrun büyük bir şey de khayrun Hayırlı bir şeyde. Evşarun, şerli bir şeyde. Meydana gelemez. Nef'un, faydalı bir şeyde. Evdurun, zararlı bir şeyde. İmanun, inanmak kabilinden bir şeyde. Ondan sonra evküfrun, inkar ve kafirlik olan, sayılan bir şeyde. Irfanun, Allah'ı tanımak, doğru bilmek, işleri doğru bilmek bakımından olan bir şeydi. Evnükurun, nükür yani Bir şeyleri bilmek ama doğru bilmemek. isabetsiz bilmek, yanlış bilmek, hatalı bilmek. Fevzün, e, kurtuluş, necat. Yani kar elde etmek. Ev husranun. Efendim yahut husran tükseleşmiş artık. Hasar, zarar, efendim, kayıp, hitik. E, ziyadetün, artış. E, e, ev nuksanun bir şeyin artması. Ev nuksanun yahut eksilmesi. Taatün. İbadet. Şu adam namaz kılmış, abdest almış, oruç tutmuş. Yahut asyan. İşte efendim içki içmek, kumara önlemek, zina etmek. Bütün bunlardan deminden beri saydığımız, hiçbiri cereyan edemez. Yani ne aşağı alemde, ne yukarı alemde. Ne yerde, ne gökte diyelim. Daha Türkçe'si. Meydana gelemez. İlla ancak ve ancak meydana geldiyse, geliyorsa bi kazaihi Onun kazasıyla, daha kaderi kaderiyle. Türkçe'de tabi kaza deyince trafik kazası zannediyor. Kaza ve kaderiyle. Kaza ve kaderiyle şu demek. Geçenlerde yine anlattık ama en kısa manasına. Kaza, allah Teala'nın o şeyi evveli olmayan ve hatası olmayan ezeli ilminde bilmesiyle. Onun bilmediği bir şey olamaz. Kade, ve kaderi kaderle. Kader de ne demek? allah Teala'nın ezeli ilmine mutabık olarak... Vakti saati geldiğinde, ezelde onu biliyor. Hangi vakit, hangi saat, ne zaman, ne şekil yaratacağını biliyor ezelde. Onun kazasıyla, yani ezeli ilmiyle, kaderiyle ne demek? E, vakti geldiğinde, yaratmayı murat ettiği saat geldiğinde, o ezeldeki ilmine mutabık olarak, zerre kadar şaşmaz. Çünkü yanlış bilmez ki. E, ilmi de değişmez, sonradan yeni bir şey de gelişmez ki, onun bildiğine mani çıksın da, onu aciz bıraksın da aşağı. 13'ün ezeli ilminde bildiğine göre ona mutabık şekilde onu icat etmesiyle. Yani ta kader takdir. Bu ne demek? Yaratması. Ölçülü biçimli, miktarlı. Ne demek miktarlı? Ezeli ilimde onu e, sayısı bilini biliniyordu, boyu biliniyordu, şekli biliniyordu. Veya neyse işte efendim. görülen görünmeyen ruhtur efendim boynu enini konuşamazsın bedendir konuşuyorsun gramını bilmem nesini çocuğunu ölçü işte doğuyor bilmem ne annesin karnında işte kaç gramdır ha kader takdir takdir ne demek miktardan da geliyor yani ölçülü innakulleşin karakter ne bi kadar biz her şeyi kaderle yarattık bu ad neyi anlatıyor belli bir miktarla efendim her şey ölçüleriyle yarat peki bu ölçü nereden alınıyor bu ölçü ta ezelde neyi ne zaman ne şekilde yaratacağını biliyor ya ez, kaza işte o kaza ezeli ilimde e, neyi yaratacağını nasıl yaratacağını bütün teferruatıyla biliyor ha, kader ne vakti geldiğinde o ilim üzere onun miktarını ne belirledi e, kendi belirledi nerede ezeldeki ilmine göre yani şöyle bir şey olmaz nasıl olmaz allah Teala bu çocuğu efendim dört kilo doğmasını, doğacağını biliyor ezelde. Ben mesela dört buçuk kilo tosuncuk doğmuşum. allah Teala benim tozuncuk doğacağımı dört buçuk kilo doğacağımı Allah ezelde biliyor değil mi şimdi? Bilmez mi? Biliyor. E kader bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Vakti geldiğinde benim anamın e, efendim vasıtasıyla beni yarattırken. E şimdi şöyle bir şey olabilir mi yani? Ya ben ezelde bunun dört buçuk kilo doğacağını biliyordum ama e bunun Anası zayıf. Ondan sonra bunun rahmi buna dar gelir. Ondan sonra bunu üç buçuk kiloya indirelim. Yani şimdi böyle bir şey Allah hakkında düşünülebilir mi? İşte bunlar bunu söylüyorlar. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyen Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Çünkü de, e Allah ezelde biliyor mu? E biliyor. Bilmiyor desen cahil demiş olursun, kafir olursun. E biliyor, biliyorsa bildiğine göre de yaratıyor mu? Yaratıyor. Yok efendim Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini. E ne, ne, ne bilmiyoruz senin kimle evleneceğini? Hasan evlendikten sonra biliyor. Onun nenem de biliyor evlendikten sonra kimle evlendiğini. Düğüne geliyor nenem de biliyor torunu kimden evlenmiş. Yani şimdi kazayla kader birbirinden ayrılmaz. Kaza Allah'ın ezelde bir şey bilmesi, kader de onu vakti geldiğinde icat edip tatbik etmesi, uygulaması. Ama miktar üzere. E, miktar neyle belirleniyor? E, miktar ezeldeki ilimle belirleniyor. Yani şu, demin dediğim misal çok güzel anlatmak için size. Yani bunu ben ezelde dört buçuk kilo doğacağını biliyordum ama şartlar müsait olmadı. Kadının rahmi gelişmedi mi? E bunu Allah'a ezelde bilmemesi cehalet istatıdır. E bunu Allah bilmiyor bunu ezelde ne olacağını diye kafir olur. Peki bunu bu ilmin uygulanmasına Allah'a bir mani kimse çıkarabilir mi? E çıkaramaz. Vemani bir mucizin diyor. Siz bizi aciz bırakamazsınız. Murat ettiğimiz şeyi halk etmekten icat etmektir. E şimdi kimse de Allah aciz bırakamazsa, ilminde tam müsabet varsa ve hikmet iyi hikmetiyle. Hikmet ne demek? Her yaptığı işte isabet, her şeyi doğru bilmek, ilminde hata almaması, kaderinde hata almaması, halkinde hata almaması, icadında hata almaması. Ama adam engellik çıktı dünyaya Adam engelli. Allah'ın yarattığı şeyinde efendim üç parmağı eksik, yok bilmem gözü görmüyor, yok kulağı duymuyor. E tamam da Allah onun ezelde engelli olacağını bildi. Zaten kaderiyle de vakti geldi engelli olarak takdir etti yarattı. allah Teala onu ezelde sağlam bildi de sonra imalat hatası mı? Tövbe haşa ya Rabbi. Çocuğun gözü doğarken kafasında sıkıştı da boğulacaktı da efendim oksijen alamadı. Beyni de çocuk ondan sonra akılsız oldu. E, böyle bir şey olmuyor ki. Onun anasının karnından doğarken sıkışıcı da beynine oksijen gitmeyip de engelli olan var. E bunu ezelde biliyordu. Onu zaten öyle yarattı. Onu da anasına babasına intihar için yarattı. Ve hikmeti hikmet. Hikmet sıfatı bütün Kur'an bunu anlatıyor. Ne demek hikmet? Her işte isabet. Hata yok. E senin hata gibi gördüğün Allah'a nispetle hata değil ki. Sen engelli diyorsun, özürlü diyorsun, parmaksız diyorsun, gözsüz diyorsun, kafasız diyorsun. Ve Allah Teala onu bir hikmete binaen İşte anası babasına şefaat edecek, anası babası ona bakacak, çok sevap alacak. Onlar cehennemlik olacaktı, ona bakmalar sebebiyle günahların kefaret olacak. Sabredecek, rıza gösterecek veya çok mübarek adam falan ama işte çocuğunuz sabredemeyecek, raydan çıkacak. bulan Allah beni mi buldu bilmem ne bilmem ne, oradan kafir olacak bilmem ne. Sen bunu ne bilirsin ki Allah kimin hakkında hangi hikmetini icra ediyor? Allah'a nispetle bunların hepsi isabet. Sana bana nispetle. Bu niye böyle oldu? Tabi bir müslüman bunu demez, dillendirmez ama tabi şeytan vesvesesi kalpten geçerse de olmaz. Ama her şey onun hikmetiyle oluyor ve meşiyeti, meşiyetiyle oluyor. Şimdi burada bizim esas noktamız meşiyet. Meşiyet irade demektir. İrade ile müteradiftir. Müteradif yani eşit manalı, eş manalı farklı lafız. Biz irade sıfatını konuşuyoruz. Hasılı kelam, meseleyi meram. Onun hikmetiyledir meşiyeti. Meşiyeti ne demek? Yani Allahü u Teala'nın e, buradaki Türkçedeki manalar bugüne kadar geçen derste de dedim uygun olmuyor. Arzulamak diyorsun. Bu sefer allah Teala her şeye uyaratıyor. Bazı işler var razı değil. Razı olmadığı işte iradesi var mı var. O zaman iradeye arzulama manası verirsen Türkçe'de rağbet ediyor istiyor anlamı taşır. Bu mana buna uymuyor. Dilemek. Şimdi maalesef Türkçenin kısırlığından iradeyi dilemekle de tefsir edemiyorsun. Çünkü neden? E, allah Teala'nın efendim e, bu kadar savaşlar oluyor, bu kadar Müslüman ölüyor, kırılıyor, bu kadar zulümler oluyor. Bunlara iradesi var mı? Var. Ama Türkçede buna isteği var diye tercüme edersen isteği yok. Çünkü istek, Türkçede ben istekte bulundum demek. E, talepte bulundum bunun açılımı istiyorum o işi demek. E şimdi o iradeyi bu ver istek istemekle de tefsir edemiyorsun. İradesiyledir, meşiyeti Bu ne demek biliyor musun irade? tek kelimesiyle bir şeyin olmasını murat edip bak Arapça konuşursan oluyor sorun yok Murat. Murat ederek onu o istediği murat etti diyelim. Bak istediği yine diyemiyoruz. Murat ettiği şekilde olmaya tahsis etmesi. Tahsis etmesi. Yani hüküm buyurması, yani ferman buyurması, yani karar çıkartması. Yani iki tarafa eşit olan şeyde tercih kullanması. Tercih kullanmaz. Mesela burada ne diyor bak. Bu alemlerden neyin var olacağını ezelde bildi mi bildi. Onun ezelde bilmediği bir şey var olabilir mi? Var olacağını olacak olsaydı var olacağını ezelde bilirdi. Onun ezeldeki ilminde böyle bir şeyin varlığı yoksa demek ebedi mevcut olmayacak o şey. Neyin hudusunu? Hudus demek yoktan var olsaydı. Allah'tan gayrı, isim ve sıfatlarından gayrı her şey yoktan var olmuş. neyin hüdüsünü yoktan var olduğunu biliyorsa onun o bilgisi üzere yani kazaya gidiyor işine ezelde neyin ne zaman ne şekil hüdüsünü zuhurunu vücudunu ademden yokluktan varlık sahasına çıkacağını bildiyse onun o vakti geldiğinde e, Rabbimiz Teala o şekil üzere o ilmi üzere o bilgisine mutabık şekilde o şeyin varlığını Tahsis etmesi. Tahsis etmesi takdir de diyebilirsin ona. Yani ne demek? Takdir, Türkçe'de biraz ayarlama tabiri, ayarlama, uyarlama tabiri. Türkçe tabii ibare darlığından konuşuyoruz Türkçe. Nakış kalıyor ama takdir edip, ayarlayıp yaratması. Meşiyet de orada irade kullanmaz. Bu dördünden geçmeden, bu dört perdeden bir şey geçmeden asla meydana gelmez. Şimdi konuşacağız bunları. Fema, şimdi fezleke. Fezlekesi geldi ibaren. Orada bitireceğim çünkü ilerisine yeni şey. ilerisine te, tefriye, temsil, misaller verecek ileriki ibadeler ama belki o misallerde de izah gerekiyor. Rab, laf lafı açmak zorunda kalıyor. Fema şa ekan ve fe ma lem yeşe lem yakun ibare budur. Hadis-i şeriflerde de bu geçiyor. Fema artık ne şey ki şa e Allah Teala onun Ee, olmasına irade kullandı. Ka o olur. Oldu bil. Bilfilde oldu. Ve ma hangi şekilde lem yeşe Allah Teala e, irade buyurmadı. Bak dilemedi demiyoruz. İrade buyurmadı. Neye irade buyurmadıysa lem yekün o bu zamana kadar olmadı. Buna bir de ilave etmemiz gerekiyor. Tabi şerhler bunu da yapıyor. Ve la yekünü Bundan sonra da olmayacak. Bu zaten ezan dualarında bizim birinci yok ezan duaları üçüncü cidde çıkacak daha ikide de çıkmadı da üçüncü cüttede çıkacak orada la olak ote illa billah salih, felah müezzin dediği zaman la, havle la illa billah e, okunuyor sünnette sahi, sabittir. E, onun devamında fıkıhlarda yani, fıkıh hitaplarında işte müstehapları beyan eden eserlerde ma şa kân, ma şa allâhu kân ve ma le ve şe le mekûn bu bir itikad kaidesi, bunu ezanları duyan insanın kafasına mıhlaması yerleştirmesi ve Allah neye irade buyurduysa o olur, neye irade buyurmadıysa o olmadı ve o lem yekûn olmadı da var ve lâ kûn olmayacak da var lem yekûn ve lâ kûn dense daha daha iyi bir şeydir Yani şimdi allah Teala efendim benim bir e, a, anne babamdan e, aynı anne babadanız üç kardeş ama tek erkek benim. Mesela benim anne babamdan bir erkek kardeşim e, olmasını e, murat etmedi. Etmediyse bu olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra olur mu? Olamaz. ha Bunu niye kendi, kesin konuşuyorum? Gaybı bildiğimde değil annem vefat ettiğinden. Yani annem vefat ettiği için konuşabiliyorum. Dolayısıyla e, demek ki olmayacak. Demek ki irade buyurmadı, İrade buyurmadığı hiçbir şey olmadı bugüne kadar ve bundan sonra da olmayacak. Şimdi geçen de dedik iradeye dilemek ve arzu etmek manalarının Türkçe'de uygun görmemizin sebebi allah Teala'nın hayra da iradesi var. Ama hayra rızası var. E, şerre rızası yok. Onun için E, hayra da şerre iradesi varsa efendim dünyada bu kadar zulmün, bu kadar katliamların, soykırımların e, olması Allah'ın iradesi olmadan olamaz. Ama Allah'ın buna iradesi var da varsa rızası var mı? Yok. Ama biz iradeyi dilemek ve arzu etmek manasına tercüme edersek e, Allah'ın bu kadar e, zulümlere iradesi var mı? Hadi bakalım itikat sorusu. Hakkı sorusu. Her Müslümanın cevabı tabi iradesi var. Olmuş da bir şey. olmuşsa iradesi var ki olmuş. Maşallah Ken ne iradesi o al bir irade, i̇rade etmedi olamaz. O oldu bu. Olduysa bu zulüm. E demek irade etmiş. E sen buna gel tefsir Türkçeleştir bakalım. Bunu dilemiş. Bunu arzulamış. E irade etmek, dilemek, arzu etmek diye mana verirsen bu zulme iradesi var desen, el Sünnet'e göre demelisin zaten. İrade onun iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Sen Mutezili misin? Sapık fırka mısın? Ehli sünnette Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Allah'ın halkı ve icadı olmasa hiçbir şey yaratır, meydana gelemez. Yani o zaman iradesi var dediğin her şeye ona dil, onun hakkında dilemesi var, arzulaması var diyemiyorsun. Diyemiyorsan demek ki iradenin Türkçesi zaten lügatlarda da Türkçe şeylerde de dilemek ve arzulamak maalesef kullanılmıyor. Biz Ee, tabii sabiliğimizden, sıbyanlığımızdan, sıbyan mekteplerinde belki böyle manalar verilmiş olabilir. çocukçuluk olarak ezberlemiş, ezberletilmiş olabiliriz. Bu tabii bu istilahları tüy ederek konuşulmamış o zaman. Ama şu anda biz buna ne diyeceğiz? allah Teala, iradesi var diyeceğiz. Meşiyeti var diyeceğiz. E, Hocam de irade Türkçeleşmiş irade ama e, Allah'ın sıfatıyla kulların sıfatı bir olmaz. Kulların ancak onun e, ismin, ismi onun kullarda olabilir Mişali olabilir hakikati iradenin irade-i külliye Allah'a aittir. Meşiyeti külliye Allah'a aittir. Kullarda bir irade-i var. Şimdi irade-i irade-i aynı mana verilebilir mi? Verilemez. O zaman Allahü e, Allahu Teala'nın iradesinde mevzu şudur. Allah Teala ezeldeki ilminde bildiği üzere bir şeyin var olma zamanını, var olacağını bildiği bir şeyin var olma zamanı geldiğinde ona kaderini tahalluk ettiriyor. Takdirini, halkını, icadını tahalluk ettirdiğinde burada irade buyurur. Ne irade buyurur? Ezeldeki ilmine mutabık şekilde onun var olmasını tahsis ediyor. İrade yani bir tarafı tahsis etmek, tercih ettirmek. Çünkü öbür türlü tahsis eden olmasa o o şekilde olmaz, bu şekilde de olabilir. Anladım mı? Bir çocuğun yaratılmasında Allah Teala'nın iradesi olmadan o çocuk yaratılamıyor. Burada kaza, kader, irade, hikmet, yani meşiyet zaten iradeye racidir. Bu devrelerden geçecek. Bir çocuk meydana geldi. Anne de, sonra dünya geldi. Burada allah Teala'nın kazası var mı? Yani ezelde bilgisi var mı bu çocuğun böyle olacağına dair? Kesin var. Yok diyen kafir olur. Çünkü allah Teala'ya cahil demiş olur. Multurosan'dan görüp de Doktorun bile anladığı zaman veya eski kocakarların el yordamıyla Bile anladığı usuller var O usullere geldikten sonra Herkes bildikten sonra mı Allah bilecek aşağı? Ezelde ilmi var Tamam kaza bu Allah'ın kazası yani ezeli ilmi Olmadan Bu çocuk olabilir miydi? Olamaz Bir, iki ee, allah Teala'nın Burada kaderi var mı? Kaderi takdiri Belli ölçülerde, belli surette, belli şekilde, her şeyi belli belirli. Hiçbir şeye sapsız, kitapsız, saniye, santim, cüz, parça, her şey miktarlı. وَكُلِّ شَنْ miktar بِمِقْدَارِ عَالِمُ ve وَشْحَادَةِ الْكَبِيرُ اُمْ تَعَالِ diyor Rahat Suresinde. Her şey miktarla. Çünkü neden? Ezeli ilminde nasıl bildiyse, o ilim ve bilgi üzere ölçülenmiş her şey. Kader, yaratma ve icat vakti geldiğinde miktarla me me me mevcut oluyor. Ne gibi? E bu çocuk 3 kilo önce 3 kilo daha. Siyah olduysa siyah. Sarışın sarışın. İki gözü var, iki gözü var. ezelde bir şeydi, üç gözlü, üç gözlü olur. 3 kulaklı, üç kulaklı olur. 6 parmaklı, 6 parmaklı olur. Ezelde öyle bir şeydi. Hepsinin miktarı var. O orada 5 olacaktı da 6 rastgele olmuyor. Ezeldeki ilim neyse kader onu oılma mutabık şekilde. Peki. iradeye geldi şimdi. Hikmet var şimdi bir de. Hikmet, hikmet nedir? doğru bilmek ve tam isabet şimdi e, Allah-u Teala'nın e, yarattığı bir şey hususunda efendim e, hikmetsiz bir şey yaptığı asla düşünülemez e, hikmet de nedir? Efendim, ilmin isabetidir yani doğru bilmek bir şeyi e, mutabakat e, ilmin maluma e, önceden bilinen Efendim bir şeyin ezelde bilen şeyin vakti geldiğinde tam o ilme mutabık olarak hikmet üzere var olması. Ondan sonra burada bir tabir vardı. Onu bakayım tam bulamışım. İtkant, tahsis, o, irade, kudret zaten bütün sıfatlar bunda mevcut. Hayat sıfatı olmadan zaten hiçbiri tasavvur edilemiyor hayat sıfatı. Hikmet de isabet, E, yerli yerince yapmak dost doğru yapmak sana bana göre değil kendi ilmi ezelisindeki ilme muvaffakat üzere hikmet sonra ne oluyor çünkü o ilmin dışına çıkması e, düşünülemez niye düşünülemez efendim o zaman ya Allah ezelde yanlış bildi aşağı cehalet isnadı olur kafir olursun allah Teala yanlış bilmez efendim e, dolayısıyla e, onun birbirine kaza ile kaderin birbirine E, uyum sağlamaması, e, mutabakat olmaması, orada bir hikmet bulunmaması, e, tehallüf etmesi, e, malumun mevcudun ilimden, e, ezeli ilimdekinden ayrı fark, farkındalık arz etmesi asla düşünülemez. Çünkü bu e, Allah-u Teala'nın ilminin malumuna e, mutabakat etmemesi, uyum sağlamaması e, manasına gelir Allah muhafaza. Böyle bir itikatta insanı kafir eder. Çünkü Allahü u Teala da böyle bir şeyde tasavvur edilemez. Kaldı ve meşiyeti, meşiyeti. Meşiyette iradeyle müteradif. İrade neyse meşiyet o. Allahu Teala'nın irade buyurması diyelim şimdi. İrade buyurması olmadan da olamaz. Şimdi iradeyi şöyle anlatıyoruz. Burada anladık şimdi. iradeyi tam anlamadık şimdi. İrade, tahsis. Tahsisu ehadil bey iki taraftan. Veya üç taraftan veya beş taraftan veya sayısız cihetlerden birinin tahsisidir. Birinin tahsisidir. Şimdi dünyada diyelim ki bak şu anda yedi sekiz milyar insan var. Bunların hiçbirinin parmak izi bile birbirini tutmuyor. Parmak izleri bile birbirini tutmuyor. Kardeş kardeşin parmak izi tutmuyor. Yani kardeş kardeş aynı ananın rahminde ikizler olsa hadi diyelim ki öbürü kaç sene arayla doğmuş kardeş. İkiz ya. Dokuz ay aynı rahimi paylaştılar. Onun da parmak izi birbirini tutmuyor. Göz rengi de birbirini tutmuyor. Bazen ikisi kız oluyor. İkisiler de görüyor. Bazen biri erkek biri dişi oluyor. E, i̇ki erkek olsa iki erkek de birbirini tutmuyor. İkisi kız olsa ikisi da birbirini benzemiyor. Parmak izi de tutmuyor. Bazen benziyor. İşte tek yumurta çift yumurta bir şeyler diyorlar işte ikizi diye. Hani benzeyen benzemeyene de bir şey bulmuşlar. Yani bir gerekçe gibi. Peki Burada irade sıfatı olmasa tahsis olmaz. Tahsis ne demek? Allahu Teala iki şeyden birine e, kudretini ne yapıyor? İcadını tahsis ediyor. Onu tercih ediyor. Yani bir doğan çocuğu önümüze koysak, bunu da misal verelim. Veya da şey de verebiliriz yani. Bir e, karpuz. Yetişen bir Biten bir şey yani efendim veya ne düşünürsen. efendim bunu ele alıyorsun şimdi buradan başlıyorsun şimdi bunu bu nasıl oldu bunu şimdi bunun kendi özelliklerini almışım tamam i̇şte bu çocuk beyaz tenli işte bilmem yeşil e, gözlü işte mavi gözlü sarı saçlı işte efendim şu kadar gram iki kilo bilmem 300 gram ondan sonra falan falan. Gördüğün bütün şu anda eline aldın çocuğu. Hiç iç şeylerini bilmem nesini konuşmuyoruz. Dışarıda gördüğünü. İçini buna kıyas et. İçindeki damarın sayısından tut. işte oluyor işte, biliyor Sağ dal blok. Allah Allah hepimizin kalbi solda. bak insanın sağ dal blok diye bir durum var. Adamın hiç de hayatına bir sıkıntı vermiyormuş bu. Efendim yaşamasını da ne diyeyim sana kalp ritmini kalp atışına hiçbir sorun olmuyor. Ama onun kalbini bilmem sağda. Allah Allah. Şimdi böyle insanlar var. Buna sağa dal blok diye bir şeyler diyorlar. E şimdi bu kadar insanın kalbi solda göğsün iki parmak aşağısında, bununki sağda. Hiç kalp gibi de bütün hayatî fonksiyonu olan, bütün hayatın merkezi olan bir noktanın sağda solda olması kadar acayip bir değişiklik olabilir. Mi? Ve tahsis gerektiren gerektiren bir şey. Bu kadar tahsis ne kadar özel bir durum yani? Kalp bu yani. Şimdi. Bütün milletin solda adamın sağda bloğu var. E, bu adam yaşıyor mu yaşıyor? Doktora gidiyorsun. Ne durum var doktor bey? Ben öyle ölecek miyim? Zaten diyor ki kaç yaşındasın? Diyor 55 yaşındayım. E bu zamana kadar ölmedin. Ediyelim gelmeden ölmezsin diyor yani. Çünkü neden? Bunun sağda solda olması fark etmez. İşini görüyor diyor. E, ben doktordan rastladım. Buna da onun için söylüyorum. E, şimdi her, onunla o kadar adamın kalbini solağa koymuş. Burada sağa koymuş. Kim tahsis etti bunu şimdi? Yerini kim değiştirdi bunu? Bu bir standart olsaydı yani herkesin ki aynı yerde olurdu. Anladın mı? Tabiat kanunu diyorsun. Doğa kanunu diyorsun. Tabiat dediğin akılsız, fikirsiz, elsiz, ayaksız, beceriksiz, hiçbir şey olmayan, doğa dediğin hiçbir boğa kadar bile şey olmayan boğa bile efendim Allah'ın verdiği kuvvetten seni deler teşer. Boğa kadar, bir karınca kadar gücü olmayan doğa diyorsun bilmem ne diyorsun. Ondan sonra bunlar kendi kendine oldu diyorsun. E kendi kendine olduysa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yüz kabimâin vâhid. Ve filâd kıtâ vütecâvirâd. E sen diyor, aynı toprakta, hadi biri Afrika toprağı, biri Asya toprağı, biri Amerika toprağı değil ki, aynı toprak, aynı tarla, aynı arsa, yan yana tatlı biber ekiyorsun, hemen yanına acı biber ekiyorsun. Ondan sonra karpuz ekiyorsun. Ondan sonra efendim, Patlıcan ekiyorsun bilmem ne. Aynı toprak. Şurada bir metrede efendim e, iki tane çeşit, üç tane çeşit biber ekebilirsin. Bir de yanına karpuz, iki karpuz da ekebilirsin. Şimdi ektin. Toprak unsurunda fark var mı? Aynı toprak. Hani killiydi, kumluydu bilmem rengi, siyahı, ben öyle bir şey yok. Aynı toprak. Topraklar ayrı ayrı yerden getirilmemiş. yarım metresi ayrı bir toprak getirilmiş. Yarım metre ayrı bir toprak konmuş diye ki saksı diye ki buna Allah'ın top yerin toprağı. Toprak aynı. Hava şartları aynı. Rutubetle nem burada tesirli oluyor tohumun patlamasında. Efendim nem oranı aynı. Öyle ya şimdi aynı toprağın bulunduğu arazi biri 40 derece, biri 20 derece olmaz ki nemi. Bütün şartlar ayrı. Güneş alması, ayın vurması, yıldızların çalması üstüne Gece. Hepsi, hepsi şartlar aynı. Peki. Aynı. Yan yana. Alıyorsun bunu. Bal gibi biber, salatalık gibi kıtır kıtır yiyorsun. Yanındakini alıyorsun. Yandım Allah. Uf. Ay Bana niye demediniz acı olduğunu bilmem ne. Bir de üzerine su içersen daha da yakar. Bak sakın su içme. Kendi kendine bekle ki o yangını biraz geçsin. Hemen bazıları üzerine bir su içeyim. Bilmem soğuk bir şey içeyim diyor. Zannediyor ki soğuk onu içeyim. Halbuki soğuk onu azdır. Acıyı daha fazla hissedersin. Kendi kendine biraz sönmesini bekleyeceksin. Böyle yapıyorsun. Oo. Abicim bunu kıtır kıtır yedin. Bunu da ona kıyas ettin. Ondan sonra efendim e, ayva yedin. E ne olacak şimdi bunu? Nereden değişti bu şimdi? Bak ne fil buyuruyor? <gülüyor> Yemiş tadında kimin kiminden üstün kılarız. Kimi tatlı, kimi acı, kimi mayhoş, kimi ekşi, kimi av gibi, kimi zehir gibi Zehir gibisi fazla. Zehir de var. Aynı anda yanına zehir de Ebu Cehil karpuzu da ekebilirsin. Ebu Cehil karpuzu bu karpuz bal gibi yanındaki bilmem ne karpuzu anlıyor musun? Diyarbakır karpuzu. Ondan sonra yanındaki efendim milli olsun diye Diyarbakır karpuzu söylüyorum. İran karpuzu demiyorum bak farkındaysanız. Yerliden bahsediyoruz. Bal gibi Diyarbakır karpuzu koyuyorsun buraya. Yanında da Ebu Cehil karpuzu dikmiş, Eklisene abi avu gibi acı gibi Tabii böyle kullanmasını bilmezsen zehirlenme durumun da var. Ne oldu bu şimdi? Ne oldu? Bak biz taft ile diyoruz. Ne demek? Üstün kılıyoruz. Ne demek? Tahsis ediyoruz. Tahsis özelleştiriyoruz onu. Hani onu ondan farklı yapıyoruz. Daha Türkçesi konuşalım. Tabii farklı Arapça kelime de reis anlıyorsunuz artık. Onu ondan farklı yapıyoruz. Neyle? Tatlılıkla. Neyle? Acılıkla. Neyle? Sululukla. Neyle? Kurulukla. Öyle değil mi? Kup kuru karpıç yapıyorsun, sünger gibi. Aa, içinde su yok mu? Suyu çekilmiş diyorsun. Öbürünü açıyorsun. Daha dilimi keserken, bıçağı vururken her taraf suya karkoluyor. Ondan sonra ya dikkatli kes kardeşim üzerimize sıçrattın. Yok bilmem ne masa bütün su oldu falan altına bir tepsi koysaydın falan. Öbürünü doğru beşe parçala bir damla su çıkmaz. Bak taftil ediyoruz. Taksız ediyoruz. Ne demek? Farklı yaratıyoruz. İşte bu farkı Bu farkın merciği neresi? İrade sıfatı. Tercih-ü ehedil canibeyn. Hatta ihdel cevanib diyelim biz ona. Bir tok canibi var birine tahsus oldu. Şimdi diyelim ki çocuk meselesi daha güzel anlaşıyor. 7 milyar insanın parmak izlerinin bile uymamasından acayip bir şey tabii hakikaten. 7 değil 70 milyar da olsa uymaz. Kur'an-ı Kerim zaten. E bela kadirinaleyhü nesriyye Onlar bizim onları dirilteceğimizi inkar ediyorlar ama biz onların parmak uçlarını tesviyeye bile kadirleriz. Yani biz o parmak uçlarını tertip ve takdir ve taksis ve irade buyurduğumuz için hepsini farklı yaptık diyor. İrade bu. Kimse bugüne kadar iradeyi bu şekilde anlamış değil. Bilmiyorum ben de bu kadar akaid okudum, okuttum, unuttum. Bu yaşa geldim ben iradeyi bu şekilde anlamadım. Yani kendi açımdan konuşabilirim. Herkesi suçlamayayım. Kendi açımdan iradeyi bu şekilde anlamamışım. İrade tahsis demekmiş. Yani Türkçe tercih dememiş Tercih demek farklı yaratmak demekmiş. Tercihi de şöyle anlayalım. Bu çocuk bir de bunun kardeşi var. Kaç kardeşsiniz? On kardeş. On tane de kardeşi var. Aynı şeye benzedi. Bir ana babadan mısınız? Bir ana babadan. Yani ne demek? Tarla bir. Zaten isâküm hars hûlâküm. Ayette de hârs diyor Kur'an. Tarla bir. Babadan da konuşursak tohum bir. Tamam mı? Yemekler bir. Diyelim ki e, o nutfelerin hasıl olması için anaya da babaya da ne yedirdik abi? İşte 40 damla faydalı lokmadan yani vitaminli lokmadan bir damla kan oluyor. 40 damla kanın hulasasından özünden özetinden bir damla meni dediğimiz insan suyu oluyor. Vesaire. Aynı şeyleri de yediriyoruz. içiriyoruz. Tarla bir, tohum bir, gıda bir, her şey bir. Bu adamın on tane bu aynı hanımdan çocuğu oluyor. Belki de bunların bir iki doğumu batını da ikiz oluyor. Bunların hiçbirinin parmak izinden tut, gözünden, kulağından, içinden, dışından, damarından... içini zaten karıştırmam, içini kimse çözemez de... içini de şu anda görülebildiği kadarıyla bakarsan... ...hiçbiri santim saniyesine aynı değil... Kim bunları tahsis etti? Aynı tarlada biten, birisi av gibi, birisi sulu, birisi kuru, birisi bilmem acil, birisi zehirli, birisi zehirsiz, biri vitaminli faydalı, öbürü de öldürüyor, öbürü de yaşatıyor. Aynı tarlada bitiyor bu ürünler. Kim tahsis ediyor buna bunu vermeye, buna bunu vermeye? İşte irade bu. Eğer doğa kanunu olsaydı, eğer tabiat olsaydı, tahsis yapamaz. Ne yapar? Standart. Ama dünyada bakıyorsun, mahlukata bakıyorsun, yaratılmışlara bakıyorsun, işte tarladaki hıyarlara bile bakıyorsun, Hiçbirinde standart yok. Ne boyu, ne bosu, ne eni, ne kimine tırnak geçiyor, kimine tırnak bile geçmiyor. Kimi efendim daha tarladan çöküyorsun, getiriyorsun, birine dişini geçiriyorsun, sulu böyle bal gibi. Birine dişini geçiriyorsun, kuru diyorsun, saman gibi, sünger gibi ya bu ne biçim şey hıyar. Masaya bile koymuyorsun, salataya doğramayın diyorsun bunu. E yan yana bitti bunlar. O zaman bu tahsisleri kim yaptı? Taksiz, muhassıssız olmaz. Taksiz eden olmadan olmaz. Fark ettiren olmadan olmaz. Efendim, tercih tarafı, bir tarafı ağır bastıran olmadan olmaz. Bu, bu da delalet ediyor ki, her şeyi yaratan var. Bu da delalet ediyor ki, o yaratan diridir. Diri olmayan bir şey yapamaz. Bu da delalet ediyor ki, o yaratan ilim sahibidir. Bilgisiz asla bir şey meydana getirilemez. Peki, Bu da delalete diyor ki bu şey kaza sahibidir. Yani ezeli ilim sahibidir. Peki bu da delalete diyor ki o bunu yapan, yaratan efendim, kader sahibidir. Ne demek kader sahibidir? Mukaddirdir. Mukaddirdir ne demek? Belli bir ölçüler üzere bunu ayarlamış. Evet. E, ve ona göre var etmiş. Yine bu delalete diyor ki bu hikmet sahibidir. Yani rastgele boşgele iş yapmaz. Hepsinin bakıyorsun üstün bir sanat, üstün bir eser. Ve hepsinde hikmetler var, hepsinde faydalar var. ve hepsi efendim tam isabet. nokta atışı. E yine bu delalet ediyor ki bunları yapan yaratan irade sahibidir. Ne demek irade sahibidir? Bu böyle koy vermiş, standarda bağlamış. Değil ki hepsi aynı çıkmamış. Demek bu her işi özel yaratmış. Her mahlukuna kudretini, iradesini özel taluk ettirmiş. Ve Allah Teala'nın rasgele hiçbir Mahluku, yaratığı, kulu, canlı, cansız hiçbir mahluku mevcudu yok. Hepsine özel ilmi var. Hepsi hakkında özel bilgisi var. Hepsi hakkında özel kaderi takdiri var. Hepsi hakkında özel tedbiri var. Müdebbir dediği tedbir yönetici demek. Müdebbiri ve tedbiri yöntemi var. Hepsi hakkında özel hikmeti var. Acaba ne hikmetle yapmış? Sen anlamasan da onda mutlaka hikmet var. Hepsi hakkında özel iradesi var. Özel irade. Ne demek? Karpuzlar hakkında toptan irade kullanıyorum. Bu sene yetişecek bütün karpuzlar 10 kilo olacak. Şu kadar sulu olacak. Şu kadar tat oranı olacak. Şu kadar çekirdek içinde barındıracak. Hiç böyle bir şey yok. Ne dünyada var ne senin tarlanda var. Saksıda yapsan senin saksında bile böyle bitmiyor abi. Senin saksında bile yönetimin göya kendi yönetimim diyorsun. Senin seranda bile senin naylonla kapladığın Her şeyini kendin ayarladığın sıcaklık oranına bile bilmem ne Allah'ın dışarıdaki havasına karışamıyorum. Kendime göre sere yaptım bilmem ne. Buraya da soba yakıyorum. 20'yi ayarlıyorum. Bilmem ne. Ürün için bilmem ne. Orada da senin mahsullerin hiçbiri birbirine tıpatıp uygun çıkmıyor abi. O zaman tahsis var. İrade var. Onu öyle yapma. Özel irade kullanan. Bunu buraya uygulayın bir Allah var. İrade tahsis. Şimdi bunu ben şerhler de edeceğim. Edeceğim de Bugün şerhine de giremeyeceğim. E, haftaya da inşallah bunun şerhine gireceğim. E, bu kelimelerin hepsinin bir de manaları var. Yani bunların manalarına gireceğim. Ondan sonra e, bu manaları da gireceğim. Haftaya ki ders tabii çok daha tavsılat olabilir ama ben bu haftaki dersi yapmasam bu ibarenin sonunu bağlamasaydım haftaya da bir saat iki saat ve ondan sonra haftaya da saksa kafayı toparlayamazdık. şimdi anladık. İradesiyledir. Yani tahsis iledir. Yani tercih iledir. Şimdi geldik çocuk misaline. Buraya bir çocuk koyduk. Bu çocuk bunun özelliklerini yazdık kenara. Yani görebildiğimiz kadar özellik yazdık burada şimdi. Mesela boy. Mesela kilo Mesela göz rengi. Yani saçının rengi hemen doğar doğmaz. Belki de anlaşılmaz biraz anlaşılabilir. Efendim. Işte zenci midir? Beyaz mıdır? Esmer midir? Şu durumda az çok anlaşılıyor. Bunları 4-5 özellik koy. Bu çocuk hani siz diyorsunuz ya tasarım. Bilgisayar tasarım bilmem ne meslek olmuş artık şimdi. Tasarım yapıyorsunuz. Şimdi bir şey bir tasarım yapıyorsunuz. Özel tasarım diyorsunuz. İçin Bunun standardı var. Herkes böyle yapıyor ama ben buna bir özel tasarım geliştiriyorum diyorsunuz. İşte o özel tasarımı yaparken ya Mevla her şeye özel tasarım yapmış. İradesi var her şeyde. Sen de o bir özel tasarım ona Ondan sonra 1000 liralık işe ben özel tasarım yüz bin lira proje 500.000 lira niye al sana standart proje o zaman onu bulayım yok benim ben özel tasarım isterim özel tasarım samimi söylüyorum trilyonlar oynuyor ya proje işlerinde plan proje özel tasarıma girersen hele şurasını şöyle istiyorum burası onun bölümü o adam daha bilgisayarda hiçbir şey yapmadı dışarıda taş üstüne taş koymadı tuğlası yok tezgahı yok e, niye bu adam bu kadar para? Bütün para adam diyor ki 20 trilyon verdim projeye diyor ya. Zaten yapacağı bina belki de 5 trilyona biter. Onun için özel tasarım. Bu özel tasarım iradenin tam e, demeyeyim de bir misal olarak tasviridir. Şimdi bu çocuk ne renk bu şimdi? Beyaz. Siyah olabilir mi? Olabilir. Siyahın tonları var. Zenci başka siyah bir misal. Habeşistan siyahlığıyla, Hindistan siyahlığıyla Siyahlığı bir değil. Ee, Hindistan siyahı, esmer böyle acayip bir koyuluğu var. Fakat zenciden hiç alakası yok zencire. Zenci siyah, zencinin bile tonları var. E şimdi siyahın bile tonları var. Geçtik teşinlik. İçindeki tonları hiç konuşmuyorum şimdi ben. Kaba taslak konuşuyorum. Bu siyah olabilir mi? Olabilir. Esmer olabilir mi? Olabilirdi. Peki beyaz olmasını tahsis eden kim? Peki. Göz rengi. Kaç tane göz rengi var abi? Bilmiyorum. Mavisi, elası, yeşili, siyah, kahverengisi, koyu siyah. Koyuları moyuları. İçeriği konuşmuyorum. Bunda göz rengi ne bu çocuğun? Siyah. Sarı olabilir mi? Yani mavi olabilir mi? Olabilir. Yeşil zaten var. Tamam. Niye abi bununki siyah? Peki. Kula. Onları konuşmuyorum. Üç kulağı olabilir miydi? Altı parmağı olabilir miydi? Onları konuşmuyorum. Olabilir, hepsi olabilir, mümkünül vücut. Allah'ın ortağından bahsetmiyoruz ki aşağı. Her şey mümkün. Mevla yaratabilir yani. Peki bunun bu çocuk kaç kilo doğdu? Üç kilo iki yüz gram. İki yüz on olabilir miydi? Üç kilo yüz olabilir miydi? İki buçuk olabilir miydi? Bir buçuk olabilir miydi? Dört buçuk olabilir miydi? Niye tahsis burada üç kilo iki yüz gram? Niye tahsis? Niye üç kilo iki yüz? Anladın mı seni? Bir çocukta özel tasarım var. Bu yaratılırken allah Teala bunu buna irade kullanmış. Ne yapmamış? Ya hiç olmazsa bunun anasına babasına standarta bağlayalım. Bu kadınla koca ne doğursa 3 kilo 200 gram doğursun. Hepsinin de gözü mavi olsun. Hepsinin de efendim boyu bilmem 30 santim olsun. Bilmem ne bilmem ne. Her ana babanın Aynı batında ikiz doğurduğunda bile özel tasarımlı. Peki bu şimdi bak deminden beri saydım. Şöyle olabilir mi? Olabilir. E, mümkün öyle de çocuk var. Böyle olabilir mi? Hatta benim de öyle çocuğum da var o renkte gözü olan. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. Hepsi olabilir. İşte bu ne? İki canipten birini tercih. İki değil. Bak deminden beri bir çocuk hakkında beş on tane olabilir saydık. Siz de olabilir dediniz. nitekim vuku var memlekette. Peki bu olabilirler içinde? Bunu böyle olduran, bunun gözünün rengini mavi olarak tahsis eden, siyah olarak tahsis eden, bunun boyunu 30 santimetre tahsis eden, efendim şeyi konuşmuyoruz ileride de tahsisli o. Ne kadar uzasa uzasa canlı çıkarsa, ayağını çeksen, başını çeksen o kızımın boyu uzasın da iyi bir kocaya vereyim, kızım evde kalmasın, kısa boylu kalmasın diye ne kadar uğraşırsan uğraş o o santimi geçmeyecek. O da ezelde biliniyor. Ama sen şu anda olmuş olanı konuşalım. Şu anda doğmuş bir çocuğuna don biçelim. Efendim onun boyuna göre biçeceğiz değil mi? O santimine göre. E bunların hepsi olabilirken 2 iki santimikleri geri 10 santim fazla eksik. Niye bu böyle oldu? Bu rakamlar, miktar bu miktarlar. Bak her şeyi miktarını konuşuyor. Doğan çocuğu hastanede bile ne yapıyorlar? Hemen bir kağıt çıkarıyorlar. O kağıta boyunu, kilosunu bilmem nesini şey, şeyini özelliklerini yani kapatastak yazıyorlar. Bu özellikleri tahsis eden kim? Bir canip değil. iki taraf değil. Seksen tane tarafı var bu için olabilirliği. Ama olmadı hiçbiri. Bu çocuk böyle oldu. Daha da bunu değiştirmeye kimsenin de gücü yetemiyor. İşte o doğa kanunundan değil. Tabiat olayından değil. Ana babanın birleşmesinin doğal neticesi değil. Orada ana babanın sulbündeki ramdeki sudan onların yediği gıdadan başlamak suretiyle her şey ölçülü. Her şey belirli Allah'ın ezeli ilminde, sonra vakti geldiğinde her şey kaderli, miktarlı, takdirli, her şey hikmetli, sabitli, muvaffakatli ve her şey meşiyetli. Allah'ın iradesi, tahsisleri olmadan bu bunun gözü mavi olacak. İkiz çocuk, Mevla ki, bunun gözü siyah şey olacak, bunun gözü mavi olacak. Aynı ananın karnında, aynı ananın babadan, aynı müddet kalıyor, aynı anda doğuyor. İkisinin özellikleri farklı çünkü ikisi de özel tasarım ve tahsisli. Hepsinde irade var. İrade ne var? 50 çeşit olabilir. Öyle olmayacak. 49 devre dışı mevla bir. Bir bu. Tahsis ettim. Siyah göz. Gözünü siyahlıkla tahsis ettim. Boyunu 30 santime tahsis ettim. Anladın mı? Ondan sonra e, parmaklarını 5'e tahsis ettim. Bir elde 5 parmak. Evet, kulağının uzunluğu bile mesafesi var. Bak, gidiyor çocuk kepçe kulağı, Allah Allah, çocuğun başını yarısına kadar kulağı var ya bazı çocuğu. Kulağını bu grama, şey bu e, santime tahsis ettim. Orada ne kadar yön var? Binlerce, on binlerce tasarım çıkabilir. Yedi sekiz milyar insan hepsi farklı anlatsana. Şu anda sekiz milyarın parmak izi tutmuyor. Hepsi farklı tasarım. Ama ne buyurur? Ben bunda bunun gözünün rengini böyle tahsis ettim. İrade tahsis işte. ancak iradeyi anladım anlatabildim diye düşünebiliyorum tabii veli ilel mesela ala bunlar darbu misal misal verdimse Allah Teala'nın iradesinin meşiyetini bu miseller ancak efendim akla yaklaştırabilir yoksa irade sıfatı meşiyet sıfatı ezeli sıfat ezeli ilim kaza kadar bunların sırlarını hiçbirine haberimiz yok ancak olan bir numune üzerinde Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli etti. Çünkü bir çocuk doğmuşsa bunda kazadan çıkmış. Kaderden çıkmış, hikmetten çıkmış, meşriyetten çıkmış. Dolayısıyla bu dört perdeden geçilmeden derdi Efendi Hazretleri, hiçbir şey vücuda gelmez. O zaman da Allah'ın kaderine itiraz etmemeli. Neden? İlmi varsa, iradesi varsa, kaderi varsa, hikmeti de varsa, e sana boş iş yapmadığına göre, yanlış iş yapmadığına göre, var onda bir altında aslan yatıyor diyeceksin. Bana böyle geliyor ama bu işin hikmetini ben dünya ahirette Allah bakalım ne zaman gösterse göreceğim diyeceksin. Bu ibareleri okuduktan sonra, Bir de artık bu kelimelere tek tek mana vereceğim tabi. Burada geçen kelimelerde işte sahir, kebir, şer, nef, dur, hasar husran, iman, küfür bunlara mana vereceğiz. Ama bu ders bilinmeden bir dahaki dersler tefri edilemezdi. Onun için allah Teala cümlemizi Rabbimiz hakkında e, hak olan itikadı, ehl itikatını sünnet itikadını taşımayı ve muhafaza etmeyi e, halk eylesin, takdir eylesin. Ee, şu anda e, inşallah müminim denemeyeceğine göre takdir buyurdu, halk buyurdu ki biz o iman üzereyiz. Bundan sonra da Rabbim e, bu itikad üzere devam sabah, istikamet nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem. Teslimen kesir amin. Rabbil alemin. Amin.